să-n spuni n-aioc când savi să mai șoară marjei n -a <tuh>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 dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanından, Mamerke Tencoğlu ben. Selam ve sevgiler gönderiyorum sizlere. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın beri yanı çoktan başladı. Bugün e, arkaik bir müzik geleneğini, hala e, dimdik ayakta duran bir müzik geleneğini ve onun e, amatör gözüken ama işini hakkıyla yapan Yaptığı albümleri ciddiyetle hazırlayan bir e, şarkıcısını Apostolia Papa Evangelu'yu e, dinleteceğim, onu anlatacağım ve e, ulah şarkıları üzerine e, çok da böyle sizi yormadan bir takım genel bilgiler anlatıp e, Apostolia Papa Evangelu'nun e, sesini dinleteceğim. Enstrümantal bir parça ile başladık ama bu da zaten Apostolia Papa İvangelum'un e, yaptığımız yere nasıl yaklaştığını anlatıyor çünkü bir şarkıcının kişisel albümünde enstrümantal parça bulunması bence son derece gayri değer bir şey. E, yaptığı işin kültürel bağlamını iyi kavramış ve onu olduğu gibi sunmaya çalışan, e, yalnız kendisini öne çıkarmaya çalışmayan bir tevazi bir tutumla bu albümü yap albümleri yapmış. İki tane albüm var kendisinin yaptığı. Gravena'da küçük bir firma tarafından yayınlanmış. Bu firma aslında Yunanistan'ın çok az bölgesinde ürünlerini dağıtabiliyor çünkü ağırlıklı olarak bu Kuzey Yunanistan bölgesinden, Epir ve Makedonya bölgelerinden ve Epir ve Makedonya'nın kesiştiği bölgelerden müzikler. Yayınlıyor. Aslında yüzlerce albüm var. Ee, şimdi ilk albümden dediğim gibi enstrümantal bir parça ile başladık. Ee, bu parça hemen notlarıma bakıyorum. Ee, Konitsa ve Samarina bölgelerinde yani e, şehirlerinin köylerinde e, daha çok oynanıyor. Enstrümantal vlahiko. ...ağır Savası diye geçiyor. Dediğim gibi Konica, Epir'in bölgesi, alt şehri ve Samarina yine aynı şekilde. Bu iki bölgede e, ulahların ağırlıklı olarak bolca bulunduğu bölgeler. E, oradan o köylerde oynanan bir dans havasıyla başladık. Şimdi ulahların tarihine değinmek çok uzun iş ama şöyle diyelim... Aslında Latin kökenli bir halk. Yani e, Romenlerle büyük ölçüde akraba bir halk. Dilleri de Romenca'ya epey benziyor. Ama sanıyorum birbirini pek anlamıyorlar. E, çünkü bazı albümlere rastladım. Romence ve ulaşça sözler bambaşka. E, ama bu, biz bunu dinlerken çok kolay anlayamıyoruz. E, Romanya'dan Balkanların çeşitli bölgelerine dağılmışlar zaman içinde. Çeşitli komüniteler oluşturmuşlar. E, ağırlıklı olarak Yunanistan'da çok yaşıyorlar ulahlar. Kuzey Yunanistan'da. E, Tabi aslında kardeş müzik gelenekleri olan e, Güney Arnavut ve e, Epir müzik gelenekleriyle çok yakınlar. Çok e, yani ikizlik derecesinde yakınlar. Artı, Arnavutlukta epey vlah yaşıyor. Bunların da müzikleri dediğim gibi zaten çok büyük benzerlik gösteren Güney Arnavut müziği geleneğine bağlı. Bulgaristan'da küçük bir toplum var. Ee, Sırbistan'da vlah ya da vlaşka müzika diye adlandırılanların şarkılarına yine e, çok da aslında azımsanmayacak bir topluluk var. E, Makedonya'da yaşıyorlar ki 2-3 e, sene önce Pero Çasa adlı bir e, Makedonya'dan ulah şarkıcı Burada konuk etmiştim Tabi Makedonya'dan yaptığım Röportajı dinletmiştim e, Aslında az da sayılmazlar yani Çünkü Makedon Radyo Televizyonu'nda e, Makedonca, Arnavutça Roman dili ve Ulahça olarak zaten 4 dil Pardon bir de Türkçe saymak gerekir. En az 5 dilde yayın var. Ee, başka atladığım var mı? Tabii Romanya'da var. Çeşitli bölgelerine dağılmış toplumlar. Ee, Eflak dediğimiz bölge zaten Vlah sözcüğüyle çok bağlantılı. Bir de onlar kendilerine e, Armanun e, adını veriyorlar. Yani ya da İngilizce söylendiğine göre Arumanyin diyorlar kendilerine. ...ya da başkaları onlara diyor. Ee, onların şarkılarını da... ...Armana Yaska... ...diyorlar. Evet... E, ...bir şarkı da dinleyelim. Bu defa... E, ...bu defa Apostolüye... ...Papayvangölü'nün sesini duyacağız tabii ki. E, çok güzel bir şarkı. Yorgula şarkının adı. 1985'te yapılan bir kayıttan öğrenmiş kendisi. O notlara da düşmüş. Benim de çok sevdiğim bir şeydir. Hani şarkıyı kimden öğrendin onun yazılması ee, annesinin kızına bir e, sitemini içeriyor istediğim gibi biri olmadığın senin kafanı bile ezmeliyim filan gibi böyle belki birazcık mizahi bir e, şarkı e, Papa papayvangelo'nun sesinden dinliyoruz yorgula Öster bugün Kuzey Yunanistan'dayız ve e, Evangelia Papa e, Apostolia özür dilerim. Apostolia Papa Evangelion'un sesinden ulak şarkıları dinliyoruz. E, bu ulak şarkılarının sonlarında genellikle şarkı bittikten sonra klarnet ya da e, diğer enstrüman solisti neyse e, onun küçük e, ritmik doğaçlamalarıyla bitiyor genellikle. Ya da e, özgür Doğaçlamalarıyla bitiyor. Şimdi e, Apostolia Papayvengölü'nün iki albümünde de aslında benzer kadro e, eşlik ediyor kendilerine. E, İkincide de iki tane değişiklik var. Ben size kadroyu sayayım. Çok önemli bir glernetçi. Bu bölgedeki pek çok kayıtta onun adını görüyoruz. Belki 30-40 tane albümde e, adını gördüğümü hatırlıyorum. Dimitris Parasos klarnetçi ee, Sanos Rumbos keman çalıyor Andonis Papadopoulos def Arkada duyuyorsunuz zaten hafif küçük ziller var üzerinde ee, Evet, Costa Papadimitriou lauto ya da lauta çalıyor ee, Bu CD'de ekip böyle Tabii vokalde de e, Apostolia Papa Dimitri e, Papa Evangelo var. Burada ayrıca iki tane e, vokal konumuz var. Biraz sonra duyacağız. Evangelis Toris ve Stergios e, Pelasas. Şimdi yine bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra. E, Apostoliye, Papa Evangelion'un ne, ne yaptığına şöyle bir dokunalım. Çok da fazla bilgi yok aslında. E, çünkü şarkıcıdan çok e, yaptığı işle kendini e, anlatmaya a, anlatıyor. Yani şarkıcılığına çok değinmiyor e, Google'un bize yönlendirdiği yerler. Dinle, dinleyeceğimiz parça bir e, ağıt Leonidas adını taşıyor. Kapetan Leonidas. Yani komutan ya da işte lider diyelim kapatan. Çatecilerin saldırısı, saldırısı sırasında vuruluyor kapetan Leonidas ve e, kendi kendi ağdını e, söylüyor. Onun ağzından söyleniyor şarkı. Benim için ağlama anacığım benim için kızlar ağlasın diye başlıyor. Ulağ şarkıları dinliyoruz bugün Kuzey Yunanistan'dan Apostoloya Papa Evangelion'un sesinden. Ee, çok az bilgi var dediğim gibi hakkında. Tabii ki yaşayan bir e, şarkıcı, genç bir şarkıcı. Ee, tek elimizdeki bilgi e, Selanik'te Politektik Üniversitesi'ni bitirmiş. Ee, ondan sonra kendi kendine gitar ve keman çalıyormuş, ee, kontrpuan dersleri almış, şen dersleri almış ve e, ulah müziğinin genç ve özgün sesleri arasında ona rastlıyormuşuz. Yalnızca bu kadar bilgimiz var. Ee, çeşitli nedenlerle muhtemelen Facebook'ta da kendisi var ama ulaşamadım. Belki ileride ulaşırız. Ee, kendisiyle de ayrıca... Telefonlu filan bir programda yaparız. Şarkıları var çünkü başka şarkıları. Bugün seçmediğim şarkıları. Ee, az önce dinlediğimiz parça 5 lüktü, 2 artı 3 olarak e, sınıflandırabiliriz. Ee, bir önceki şarkıda 7-8'lik bir e, parçaydı. Gorgula parçanın ismi. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın adı İyi Kızlar. Aslında mizahi, tamamen mizahi ve e, ne diyelim gülünç karşılaştırmalardan oluşan bir e, parça. İşte iyi kızlar e, şunu yaparken kötü olanlar bunu yapar. İyi kadınlar şunu yaparken e, kötü dul kadınlar şunu yapar filan gibi e, biraz komik sözleri var. Dinliyoruz. iyi kızlar. İyi Kızlar adlı bir e, gülmece şarkısı dinledik. Şimdi e, gelinin düğünde misafirlere e, erkek tarafına yönelik hoş geldin şarkısı var sırada. İşte e, konuklarım hoş geldiniz. E, annem beni altınlarla donattı. Size geliyorum. E, ama bana lütfen İdara'nın yemeklerimi Yaptığım yemeklerin kötülüğünü yüzüme vurmayın gibi hoş. Ee, yine birazcık mizahi bir parça. Bu parçayı aslında e, yine meşhur ulah şarkıcı Yorgos Manekas'ın sesinden biliyoruz. Ağırlıklı o yorum e, çıkıyor karşımıza. Fakat bu da gayet güzel bir yorum. Konuklarım hoş geldiniz. <gülüyor> ya papa venileleyyu dinlemeye devam ediyoruz Ulahak şarkılarıyla dinleyeceğim şarkı yine bir e, aşk şarkısı seni yeniden göresim geldi seni yeniden özledim diye e, çevirmiş sevgili iyidermancı hemen ona buradan kocaman teşekkürlerimi yolluyorum e, Yunanistan'la ilgili e, programlarında hep e, yanımda olmuştur hep arkamda olmuştur Çok teşekkür ediyorum tercümeleri için bu tercümeler Tabii azıcık Suyunun suyu. Çünkü albümde e, parçalar iki dilli olarak yer almış. Açıklamaları tabii ki. Hem Yunanca hem Ulahça açıklamalar konmuş. E, biz doğrudan Ulahça bilen birini bulma şansına pek sahip olmadığımız için e, Yunanca'dan Türkçe'ye çevirmiş olduk. Onu da Evidermancı yaptı. Çok teşekkür ediyorum. E, bu parçada Konuk vokallerden birini duyacağız en başta. Sonra yine e, Evang Papa Evangelium devam edecek. Seni yeniden göresim geldi. Evet sevgili dostlar Apostoliye Papa Evangeli'nin kaydettiği iki albümün birincisini bitirmiş olduk. Daha doğrusu birinci albümden e, seçiklerimi bitirdik. Az önce muhtemelen bir erkek şarkısı olduğu için konuk vokal birisi seslendirdi parçayı şimdi ikinci albümde yine <gülüyor> Grevena'daki aynı firma tarafından yayınlanmış ee, iki tane değişiklik var kadroda Kemancı değişiyor Asanasios, Fosula ee, ve ikinci bir lauto ikinci bir lauto ekleniyor ee, Leonidas Yelalis ee, şimdi e, dinleyeceğimiz parça instrumental bir örnek Hemen bakıyorum Charistani e, parçanın ismi bir e, dans havası ve çok sevilen bir dans havası diye e, not düşmüşüz. Ee, tam da tahmin ettiğim gibi ikinci albümden çok fazla şarkı çalamayacağımız zamanı iyi bittik yine ee, Apostolia Papa Evangeliyu dinlemeye devam ediyoruz bu benim çok sevdiğim bir şarkı ee, Bulgaristan ulahlarına aitmiş ee, Yıllar geçip gidiyor parçanın ismi Kızın anasına sistemini içeriyor çünkü isteyenleri bir türlü vermiyormuş annesi kızı. Oysa diyor benim birilerine verseydin isteyenlerime verseydin şimdi çoktan evlenmiş olacak ve adı defne olan güzeller güzeli bir kızım bile olmuş olacaktı diye yakınıyor annesine. Evet, geri geri geldik yine son şarkımıza. Bugün Kuzey Yunanistan'dan ulah şarkıları dinlettim sizlere ve e, şarkıcımız Apostolia Papa Evangelio'ydu. E, haftaya Anadolu'da, özellikle Anadolu'nun batısında dolaşmayı planlıyorum. E, bir derslik ya da bir sürpriz olmazsa e, türküler dinleyeceğiz haftaya. Son şarkımızın adı Anastasia. Anastasia e, anlaşıldığı gibi bir e, aşk şarkısı. E, kıvrak bir parça. Biraz yine mizahi. Anacığım o ne yapıyor? O gelin ne yapıyor? diye başlıyor parça. E, annesi de oğluna cevap veriyor. E, karına çok kızma. O bize lazım. O her konuda bizim yanımızda kız makarını diye cevap veriyor. Canlı bir şarkı ve son kez Apostoli'ye Papa Evangelu Arkadaşlar sizlere hoşça kalın diyorum şimdi. Program sonrasında 15 dakika için bana ulaşma şansınız var. 0212 343 4040 0212 343 4040'dan bana ulaşma şansınız var. Bütün sosyal medya mecralarından yine ulaşabilirsiniz ve hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Dermancı'ya yeniden çok teşekkürler Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Tabii ki selettine de çok teşekkürler hoşçakalın Sam <gülüyor> ara Sunan'ın Beryani. Hazırlayan ve sunan: Muhammed Ketencuoğlu <Gülüyor>